Yani çocuk okula Türkçe Cumhuriyetinde çocuk okula göndermek şirktir. Eee yende oy vermek şirktir. Bu uzun bir meseledir. He, bir meseledir. He, uzun meseledir. Bu aslında böyle bir soru cevaptan olmaz. Bunun tafarruatı var. Yani bunu anlatmak için bunu delillerini anlatmak için tafarruatı var. Ama Ehli Sünnet buna nasıl bakıyor? Hiçbir Ehli Sünnet halimi bu türlü meselelere yani hiçbir ehli sünnet alimi, müteber ehli sünnet aliminden bahsediyorum. Yani yok böyle 4 kitap okumuş, yani beş kitap yazmış, kendisini alimi yerine koymuş, fetva örenler değil. Böyle alimlerimiz hiçbiri göndermeyin demiyor, oy da vermeyin demiyor. Hepsi oy verin diyor. Çocukunuzu da gönderin diyor. Çünkü bu zarurat babındandır. Ne de zarurat babındandır. Çocuğunu göndermesen okula olmuyor. İmkanı yoktur göndereceksin Ama ne yapacaksın anlatacaksın Yani normal baba e, Bir veriyorsa Çocuğuna sen 11 vereceksin Sen 21 vereceksin Yerine göre 51 vereceksin Yerine göre gece gündüz Çaba göstereceksin Çocuğuna anlatacaksın tevhid nedir İşte bunlar hata yapıyorlar Bizim e, inancımız budur Ama işte mecbur gidiyoruz Bunları anlatacaksın Yoksa senle normal babanın ne farkı var Farkı sen şuurlu babasın, dinini yaşamak istiyorsun, çocuğunu anlatacaksın. Ama çocuğu okula göndermesen nereye göndereceksin? Merdivan altına göndersen olmuyor. Evde okutsan olmaz, toplumsal çocuk şey olur yani psikolojiyon bozulur. Yani bunu çok arkadaşlar yaptı, çocukları bozuldu. Yani olmaz, imkanı yoktur. Onun için madem zarurattır, zarurat halde Allahu u Teala'yı kifredebiliyorsun sen İslam dininde. Ammar İbni Yasir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demedi. Dedi kalbin mutmeğindir evet dedi Bir daha şey yapsalar Çifret dedi zararı gelmez sana Yani bu kadar açıktır basittir Yani bu zaruratta ee, e, Haram da halal olur Ama her şeyin ölçüsü var Yani o zaruratı alimler takdir eder yok ben seni takdir ederiz Ondan dolayı e, Bu e, şey meselesi e, Çocuk okula gönderme Meselesi Bunu hiçbir akli selim öylemez. Yani zannetmiyorum. Yani öyle bir alim yoktur. Öyle bir fikir adamı da yoktur. ha huh, bu biraz çok hayacanlı. 4 hadis, 5 hadis çerçevesinde e, onun e, ışığı altında e, İslam'a bakanlar sadece bunu ölürler. Onlar da zamanla zaman görüyoruz, dönüyorlar. Yen yani mahpushaneye girdiğinde e, farkına varıyorlar. E, biz ne yaptık diye dönüyorlar. Yen yani, Zaman geçtikçe, ilimleri arttıkça, delilleri gördükçe ee, Allah olar hidayetine nasip dönüyorlar. Aynen dönüp dönüp alimlerin şeyine dönüyorlar, yollarına dönüyorlar. Biz alimler diyersen, bize önümüze çıkartmasılar bazı alimler, işte bu alimler tağutun alimidir filan. Biz alimden bahsederken bütün ehli sünnet aliminden bahsediyoruz. Ahmet, Mehmet filan ülkenin aliminden bahsetmiyoruz filan filan alimden de bahsetmişiz. Genel ehli sünnet alimi ne diyor? Bu iş diyor olur. Alimler derken olursa demek ki bir bildikleri var. Yani biz alimlere teklitçilere, e, mutlak e, taklid karşı çıkarken o değil ki anlamı biz mutlak olarak mutlak olarak bütün alimlere karşı çıkıyoruz. Hayır, bütün alimlere karşı çıksak biz sapıkız. Biz yolu kaybederiz Sapıtırız Dalalat ehli oluruz Bizim cemimizi kumandası Alimlerimizin elindedir Alimler Resulullah'ın Sallallahu aleyhi ve sellem yolundan gittikleri için Biz ona uymak zorundayız Alime uyduk anlamı gelir Resulullah'a uyuyoruz. hangi alime Tabi ehli sünnet alimi Onun da ayrı bir detayı var Ehli sünnet alimleri Resulullah'ın çizgisinde gitmek şartıyla Bazı alimler gidiyorlar bir konuda kata yaparsa o alimi kafileden çıkartmaz O konuda sözünü almaz Bunun da ay, ay, ay, ay, ayrıntısına varmak lazım. Evet. ikinci soru, oy kullanmak meselesi. Bu da çetrefilli bir konudur. Yani o arkadaşlar için en i sünnet alimleri buna cevaz vermiş. Hiçbir alimler, hiçbir alim buna cevaz e, olmaz demiyor. Çünkü bu iştihadi meseledir. Eee Hatta e, büyük alimlerimiz duyursan çifir memleketinde yaşasan. Bırak şimdi mesela biz Türkiye'de yaşıyoruz, insanları, halkları musulmandır. Hayır, e, bir çafir çifir memleketinde, mesela ben Avrupa'da yaşıyorum, Almanya'da yaşıyorum, Londra'da yaşıyorum. Burada e, oranın vatandaşıyım. İster sonradan Türkler gibi vatandaşlık almışsın, ister orijinal İngiliz'sin, orijinal Almansın, musulmansın. Şimdi burada ne yapacaksın? Sen o ülkeden kaçmak lazım. Kaçabilsen İslam Devleti'ne git. Anlatabildim mi? Ama orada yaşasan. Şimdi bizde her Musulmana desek sen gel İslam Devleti'ne. Hangi İslam Devleti e, 1 milyon Avrupa'dan Musulman'ı kabul eder? İmkanı yoktur. Onun için biz fıkhı duruma göre anlatırız. Yani vakia kabul etsin. Yani o, o ortam kabul etsin. Burada ne olur? Sen Almanya'da yaşıyorsun. Almanya'da hangi parti ehveniş şerdir, onu getirmek senin görevindir. He, hepsi aynendir. Hepsi gület gibi kesiyorsalar seni, o zaman o ayrı meseledir. Ama bir parti bir partiden, kisi de küfür, çisi de küfür devletidir zaten. Bir parti bir partiden daha demokrattır, daha e, adaletli devleniyor bazen vacip olur senin oy atman orada çünkü dinin mükellefi 5 şey var 5 dinin en önemli şeyleri nefse dine muhafaza etmek gibi e, kuralları var işte senin de o zaman vacip olur üzerine neye o dini muhafaza etmek için kendi Müslümanı muhafaza etmek için ben ehveni şerri getirmek lazım anlatabildim mi ha bir tane iştihad eder ben vermiyorum diyecek o eyvallah diyeriz ona ama bunu her çeşit üzerine yayamazsın bu fetvayı. Sen takva babına vermiyorsun kardeşim. Bu hepsi şifir. Ben karışmıyorum bir şey. Benden uzak durun. Eyvallah diyoruz. O Allah razı olsun. İhtihad etmişsin. İsabet etmişsen bir ecrin var. Hata yapmışsan, e, isabet etmişsen iki ecrin var. Hata yapmışsan bir ecrin var. Ama, e, illa ki her benim gibi düşünsün öyle bir e, film yoktur. Ondan dolayı alimler oy verilir, bazen vacip olunur oy vermesi. Yani bir bir ee, bir parti bir parti çifir memleketinden bahsediyorum ben kendi Türkiye'den bahsetmiyorum yani de en kötü örneğini veriyorum ki burası daha kolay olur anlaması mesela Almanya'nın naziler, Alman naziler gelse ne yapar bizim etimizi yer çemiğimizi de kırar ama yeşiller gelse bizim etimizi yerler çemiğimize tokunmazlar Hangi daha şerri ehvendir? Yeşiller O zaman bizim yeşilleri getirmemiz Onlara oy vermemiz vacip olur Çünkü onlar gelse bizi yok ederler e, Bir de bir şüphe var Ne diyorlar? İşte gelsiler Yok etmeye çalışsın. millet uyansın Hayır böyle olmaz Böyle İslam dini Böyle tehlikeleri temenni Etmekle olmaz Anlatabildim mi? Ayrı Onun yeri var ama ayrıdır burası değil Oğların da böyle şeylerin de yeri var. Mesela bu günde Mısır'da insanlar ayaklandılar. Çok güzel tebrik etmek lazım. Ayaklandı, ayaklanmaya katılmayan bence gitsin imanında e, şeyinde e, dini sevmekte e, şüphe etsin. Neden? Bir tagut var başlarında 30 senedir çökmüş. E, hiçbir şey koymuyor. Bırak şimdi din, diniyeti. Ne demokrat, ne hürriyet, ne bir şey var. ...adam sümürgenden daha kötü... ...eskiden İngilizler sümürgen iyiler... ...Misir'de ama yine... ...hürriyetin sınırı vardır... ...yine e, ilim teknolojiye getirirler... ...bu milleti rezil etti... ...ondan dolayı bir günde Misir'de bakıyoruz... E, Müslüman Hristiyan e, ...hepsi yan yana durmuşlar... ...neye zulme karşı... Bu, ...bu yerlerde evet... ...bu yerlerde kan da dökülse... ...çünkü şeref, hürriyet... E, ...din kanla gelir... ...böyle yerlerde... ...kan olmadan... Fire vermeden olmaz. Ben oturayım yerimde sadece ah, kursuyden ahkam kesmekle anlatmakla olmaz. Anlattım bir yere kadar. E şimdi biz diyoruz ki şu anda mesela İslam devletini kurmak için biz şimdi elimizden gelmez. Mustazafız. Sadece insanlara anlatırız. E ne zamana kadar anlatacağız? E tabi bunun bir zamanı var. İster 10 sene ister 20 sene ister 50 sene. Ondan sonra halk şuurlanır bu tetiğe gelir. Ondan önce şuurlanmadan önce sermaye olmadan önce böyle bir şeye kalksak ne olur? İntihar gibi bir şey olur. Ve oluyor. Görüyoruz bazı ülkelerde. Bazı arkadaşlar Allah razı olsun. Öl öl ölmüşseler Allah şehit kabul etsin. Kalmışseler Allah hidayet versin. Ee, bu acele işlere kalkılıyorlar. Bu 30 sene, 35 sene içinde biz bunu görüyoruz. Ta 1970'lerden beri. Ne oluyor? Sonuç hep zaman tersi veriyor. Tersi veriyor, tersi veriyor. Anlatabildim mi? Çünkü sermaye taban yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke döneminde 13 sene hiç ne cihad, ne namaz, ne ibadet hiçbir şey ferz olmamıştı şeriat. Ne ferz oldu? Tevhid. Tevhidi anlamak ferzidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 13 sene davetin ömrü 25 senedir. Yarsından fazlası neye harcadı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Adam yetiştirdi tevhid üzerine. O adam 40 kusur adamı yetiştirebildi ancak. Tam saklam adamları Darül Arkam'da. Onları neye yetiştirdi? Onları yetiştirmeseydi ne Medine'de devlet kurabilirdi. Ne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ühüd'de Bedir-Ühüd, Handak diğer savaşlarda o 40 kusur adamların da liderleri ne yaptılar Resulullah'tan sonra? İki umbratorluğu çöktürdüler. İslam Devleti'ni güneşin doğduğundan battığına kadar yaydılar. O kırk tane. E demek ki adam yetiştirmek önemlidir. Onun için biz partilere oy vermemiz e, diyorsak caizdir. Bu değil ki biz partinin günahına katılıyoruz. Biz partinin günahına katılmıyoruz. Yani şimdi biz burada e, AK Parti'ye oy ver, verilse, yani Saadet Parti oy verilse bu değil ki biz onlardan müşterekiz. Biz e, Erbakan'ın bütün vabalını üzerimize alıyoruz Eğer o vabal işliyorsa biz de onun ortağız. Hayır biz Erbakan'ın kendi günahı kendine Tayyip'in kendi günahı kendine Biz ne yapıyoruz? Biz Tayyip yerine Beykal olsa bile Tayyip'in işini yapsa oy veririz Beykal'a Aynen Almanya gibi Bizim için önemli değil Tayyip, Erbakan, e, Beykal e, her, her kim olursa olsun Bizim için önemli olan nedir? Kim adaleti sağlıyorsa ona oy vermek zorundayız. Şu anda biz görürüz adaleti saklayan kimdir? AK Parti'dir ona oy veriyoruz. Anladın mi? Ama ben Tayyip'in günahına katılıyorum. Hayır çünkü Tayyip parlamentoya girerken, Parti kurarken gelip bizden fetva almadı. Ha bizden fetva alsa hocam ne dersin sen? Evet bugün de Tayyip Erdoğan gelse menden fetva alsa. Dese Abdullah Hoca ben parti kuracağım. Evet, yarın parti kurmaya alimler cevaz vermişler ama bizim racih görüşümüz İslam parti yoluyla gelmez. İslam eğitim yoluyla gelir. Ondan dolayı biz cevaz vermiyoruz sana. Ama kendi girmişse bizim irademizden hariç biz onun vabalını almazız. Biz mevcuttan fayda fa, mevcuttan fayda çıkartmaya çalışırız. Aynen bir gün Şeyh Albani'ye sordular. Allah rahmet eylesin dediler hocam dediler biz hanımlarımızı üniversiteye gönderelim hayır dedi üniversiteye hanımlarınızı gönderemezsiniz çünkü üniversite karışıktır karışıkta cayiz değil. E dediler hocam biz göndermesek bize öğretmen kadın öğretmen lazım kadın doktor lazım kadın bilmem ne lazım. Şeyh Elbani güldü sanki dedi ben Şeyhül İslam'ım fetva versem her şey bizim alır kimse hanımını göndermez ondan sonra İslam ülkeleri İslam devleti Bizim dönemde kadınsız doktor olur, kadınsız öğretmen olur. Ya bizi dedi kim dinler? Bizim gibi inananlar dinler. Biz de azınlıyız. Ama muhakkak bizi dinleyemenler din, var. Onlar ne yaparlar? Onlar başka alimlerin fetvasını alırlar. Hanımlarını da gönderirler. Oların hanımları öğretmen, doktor olur. Biz de onlardan faydalanırız. Ama biz inancımıza göre yaşayacağız. Evet, bu fetva meselesi de böyledir kardeşim. Mi bu? Daha hayırlı kişilerin veya da daha adil kişilerin Allah Resulü onu adaletle Adalet ve olarak basitlandı Oy verenler Bu ee, Doğru bir delil mi? Ben tam anlamadım Senin sesin galiba bu kaydetmiyor Sadece benim sesimi kaydediyor Onun için orada dikkatim toplandı yani Habeşistan'a göç, göç etme Olayını Vakasını delil gösterenler e, hakul delil gösteriyorlar. Ay ne nereye gösteriyorlar e, Habaşistan'a? E... Habaşistan'da idare Hristiyan olmasına rağmen diyorlar. Yani e, Allah İsa Allah oldu diyen bir idare var. Ha yani diyorlar. şimdi o bize delildir zaten. O bize delildir. Nasıl delildir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Habaşistan'a gönderdi. O, o o Habaşistan'da da e, İslam devleti yokuydu ama dedi gidin orada yaşayın. Anlatabildim mi? Yani Habeşistan'ı bırak kendisi Necaşi bile Necaşi kendisi Musulman oldu ama ilan edemedi Her fıkhın yeri var yani doğru. bir artı 1 değil her yerde Zaruratlar var Buları bu ölçüler için bilir ee, Biz benden sen 4 hadis okumuştuk 5-6 kitap okumuştuk zannediyoruz ah, İslamız ee, Bu olmaz böyle bunu alimler bilirler Bir de, bir de Ben ona Tağcup ediyorum birçok kardeşlerimiz bizim Böyle düşünenler hiçbir şey Arapçada bilmiyorlar. Yani ben senin gibi benim gibi arkadaşları kastetmiyorum... Yani e, süper aydınlılar, çita e, okuyorlar, buları kastetmiyorum... Kim bu fetvaları veriyor? Onları kazdetiyorum. Birçoğu Arapça bilmiyor. Arapça bilse de anlamıyor. Neden anlamıyor? Çünkü bugün de Arap ülkesinde her çeşit Arapça biliyor. Ama her çeşit dini ne anlayabilir, doğru dürüst ne yaşayabilir? Neden kaynaklanıyor? Arapca bilmekle iş bilmiyor. Bütün Araplar Kur'an'ı okuyorlar Ama niye etkilemiyor Çünkü bir Arap süper üniversite Doktordur mühendistir. Arap Getir Kur'an'ı bilbil gibi okur Bunun anlamı nedir anlamaz Ya Arapca'yıdan Arap, Anlaşılır mı Arapca'yıdan Anlaşılmaz Ondan dolayı Ondan dolayı ee, Şeydir eee, Bu iş böyledir Evet genellikle cahil insanların iddiaları diyorsun değil mi hocam? Yani, e ilmi tabi ilmi olmayan cahil insanların bir de bu ilmi olmayan cahil insanlar bazı arkadaşların bazı ilim telebelerinin bu konuda kaymışlar yani o da normaldir dedikçe insanoğlu masum değil iştihad eder yanlış yapabilir. Oların e, ilmini Türkçe kitaplardan naklediyorlar yanlış da naklediyorlar Evet Başka başka bir şey de e, soru da şu şekilde e, gelmişti onu da inşallah sorayım Vakti var değil mi hocam? Şu var şimdi azan okunacak vallahi az kaldı 3 dakika ha. kaldı O zaman e, siz hazırlanın sonra konuşuruz o zaman Tamam